son ayet-i kerime ile sözü edilen kimselerin söylemlerine bakacak olursak, birebir örtüşmese bile bir nevi günümüzün tamamıyla materyalist anlayışına, kabul eder gibi görünüyor. Çünkü burada ayet-i kerimenin şunları söylediğini görüyoruz. İlk olarak diyor ki Estaile mille esale men ilahahu <gülüyor> Sen kendi hevasını kendisine ilah edineni gördün mü? Burada kişinin kendi hevasını kendisine ilah edilmesi günümüz modern dünyasının insanı getirmiş olduğu en tehlikeli sınırı ifade ediyor İnsanın kişinin kendi benini ilahlaştırmasını ve her şeyi kendisini merkeze alarak kendi menfaatlerini, kendi heves ve arzularını, isteklerini, temennilerini merkeze alarak her şeyi ona göre değerlendirip ona göre konumlandırdığını ifade ediyor. İkinci Ayetlerin meninin ikinci bölümü bu kimse kimseyle alakalı olarak yani bu bir karakterdir. Bu karakterin ikinci özelliği ve adallahullahu ala ilmi. Hatırlayacağınız üzere buradaki ala ilm yani Allah'ın bilgi üzere kendisini saptırdığı kimseyi gördüm mü? Bu bilgi üzere ibaresi üzerinde Müfessirler iki farklı açıklama yapmışlardır. Birincisi ilim Allah yani onu saptıran ilme sahip olarak ilme dayanarak onu saptıran Allah'tır. Yani Allah bu hevasını kendi ilahı edinen kimsenin ne menem şey olduğunu, neyi hak ettiğini onun hakkında verilecek adil uygulamanın veya adil takdirin ne olduğunu bildiği için onun saptırılmayı hak ettiği için saptırmıştır. İkincisi bu hevasını ilah edinen kişi aynı zamanda büyük çapta veya çeşitli seviyelerde ilim sahibidir, bilgi sahibidir. Ve bu bilgisine rağmen cehaletin en büyüğünü irtikab etmektedir. O da kendisini ilahlaştırması meselesidir. Kendisini ilahlaştırarak cehaletin en ileri hertebesini veya en bun, en dip noktasını temsil etmektedir. Bu vaziyette İstediği kadar bilgili olsun. Bütün bilgileri onun cehaletini kapatamayacak kadar az kalır. Çünkü kendisini ilahlaştırmıştır. Artık bundan daha dip bir cehalet yok. Ve hiçbir bilgi bu cehaleti telafi edemez. Onun için sapıklıkta kalmaya mahkumdur. Hangisini ele alarsak alalım. Kendisini ilahlaştıracak mertebede seviyede merkeze alan cehaletin ve sapıklığın en ileri derecesinde kalır üstelik bu kişinin artık bütün değerlendirmeleri yanlış olur doğru hak ve isabetli bir değerlendirmesi olmaz niçin? çünkü kendisini merkeze aldı ya Artık bütün azaları yine kendi merkezli faaliyet gösterir. İlmi de nitekim kendisini merkeze aldığı için ve her şeyi kendisine göre ölçümleyip değerlendirdiği ve mesafeleri ona göre ayarladığı için dalalette kalıyor. Bunun neticesinde artık خَتَمَ عَلَى سَمْعِ Artık Allah onun işitme duyusunu mühürler. Yani doğru işitmez. Bütün işittiklerini daha doğrusu yanlış değerlendirir. Yanlış değerlendirmenin sebebi ne? Merkeztir. Kendisini merkeze koymuş olmasıdır. Bütün değerleri kendisine göre belirlemesidir. Bütün mesafeleri kendi havasına göre tayin etmesidir. Bu şekilde işitmesi de mühürlenir, kalbi de mühürlenir ve üstelik gözü üzerinde de bir perde bulunur. Yani dolayısıyla ilahı mı, nefsini, hevasını daha doğrusu ilahı edindikten sonra böyle bir kimse Allah tarafından dalalete mahkum edilir. Artık ne işitmesi işitmektir, ne görmesi görmektir, ne de kalbindeki duyarlılık ve hassasiyet olması gereken bir seviyededir. Niçin? Çünkü önündeki bütün gerçeğe açılan kapıların gerçeği olduğu gibi idrak etmelerinin önünü kendisi hevasını ilahlaştırarak kapatmıştır. Artık o kimsenin Hak bir şey yapması, hak bir söz dinlemesi, hak bir şeyi akletmesi, kalbiyle idrak etmesi, davranması mümkün olmaz. Bu şekilde olanların dünya tasavvuru, daha doğrusu hayat ve kainat tasavvurları dünyanın sınırlarını aşmaz kendi hayatlarını da o hayatı ve kendilerini yaratanın kendilerini yaratma ve hayatı onlara hayat fırsatını verme hikmet ve maksadına uygun olmaz. Çünkü Arapçada bir söz var. Diyor ki binanızın temelini eğri yaparsanız ülke yıldızına kadar dahi binanızı yükseltseniz eğri çıkarsın. Eğri yükselir. Eğri yükselir. Ki kaldı ki ağırlık merkezini eğrilikte taştıktan sonra yıkılmaya mahkumdur. Fiziksel olarak bilinen veya söylenen bu. Dolayısıyla hevasını ilah edinmekle binasının temelini yanlış kurmuş olur. Çünkü gerek tasavvurlarımızın, kuramlarımızın, gerek eylemlerimizin, hayattaki vakamızın doğru ilerlemesi İnancımızın, inancımızın doğru olmasına bağlıdır. O doğru olmadıktan sonra bunların hiçbirisi doğru olmaz. Ayet-i Kerime, bundan önceki ayet-i kerime de kısaca buna işaret edildiğini gördük. Bu 24. ayet-i kerime ise hayat ve ölüm ile alakalı bu hevasını ilahı edinenlerin hevasını kendilerine ilah yapanların ölüm ve hayat ile ilgili nasıl ki duyu organları doğru duymadıkları için eşyayı ve değerleri doğru idrak edemeyip değerlendiremedikleri gibi hayat ve ölüm gibi doğru değerlendirilmeleri birçok şeyin doğru olmasına zemin hazırlayacak yanlış değerlendirilmeleri ise birçok şeyin doğrudan uzaklaşmasına sebep olacak bir vaziyette bile onları doğru değerlendiremezler. Ve derler ki hayat ve ölümü böyle yorumlarlar. ve مَا هِيَا اِلَّا حَيَاتٌ اَدْ دُّنْيَا Burada iman edenlere, ahirete iman edenlere gönderme yapıyorlar. Veya onlara söylemiş gibi oluyorlar. Yani diyorlar ki ey iman edenler, ahirete inananlar, ölümden sonra bir hayatın olduğuna inanıp, dünyada yaptıklarımızın iyiyse iyi, kötüyse kötü karşılığını göreceğimizi söyleyenler, siz fiilen muhatap olmadığınız, karşı karşıya görmediğiniz, ispatlayamadığınız bir şeylere iman ediyorsunuz. Hayat diye bir şey eğer varsa bu ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Bu dünyadaki hayatımızdır. Biz ölürüz ve diriliriz. Yani kimimiz ölüyor kimimiz hayata yeniden başlıyor, yeni başlıyor. Doğuyor. Ve me yuhlikune <Sessizlik> ille der. Şu hayatta bizi yıpratan ve sonunda bizi tüketen şey aslında zamandır. Bizi öldüren de olur. Bu zaman olmasa, üzerimizden zaman geçmese, zaman durabilse aslında biz ölmeyeceğiz. Biz telef olmayacağız. Biz helak olmayacağız. Söyledikleri kendi kendilerine karşı aslında çok büyük bir hakikat olarak çıkıyor ve onların iddialarını yalan hayatı ölümden ve yaşamaktan birilerinin ölüm birilerinin yaşamasından ibaret görenler hevalarını yani kendilerini merkeze alarak maddi arzularını isteklerini heveslerini ilahlaştıranlar bu ait i de geçen ve kendilerinin üzerinde çok yanlış durdukları ve değerlendirdikleri evvela esas meseleleri doğru anlamak ve izah etmek zorundadırlar. Hayat nedir? Hayat denilen şey nedir? Yarım saat önce bizim gibi hayatta etkin olan ve hayatta yaşadıklarından etkilenen bir kişi faraza yarım saat sonra ölürse, bu hayattaki bütün etkileyicilikleri ve etkilenmeleri artık biter. Arap şairin dediği gibi, ölmüşe yara acı vermez, durmaz artık. Artık orada onun için her şey bitmiştir. Onun için dünya zamanı diye bir şey yani değer dediği ikileri şey artık durmuştur. Kalp işitmek, görmek, duyu organlarının faaliyeti, farkında olduğumuz ve olmadığımız azalarımızın faaliyeti artık her şey durmuştur. Beynimizden İfadelerinde ise sindirim sistemimize kadar. O ölüm ile birlikte her şey sona eriyor. Bunu izah etmeleri lazım. Madem kendilerini merkeze alıyorlar o zaman kendilerini bilmek ve kendilerini açıklamak durumundadır. Bu iş öyle burada söylendiği gibi basit değildir. Biz kimimiz doğarız kimimiz ölürüz. Ve zaman geçtiği için aslında telefon yürüyoruz. Ölmek nedir? Doğmak nedir? Hayat bulmak nedir? Ve zaman nedir? Bunlar materyalist yaklaşımın bireysel bencil beni merkeze alan yaklaşımın Dinin doğrularını daha doğrusu doğru dini reddedenlerin kesinlikle izah edemeyecekleri, hakkında doğru ve sağlıklı yorum yapamayacakları gerçeklerdir. Doğru ve sağlıklı yorum yapmaya başladıkları zaman kendi bir önceki ayet-i kerimede ve devamında bu ayet-i kerimede izah eden anlayışların tamamını, inançlarının tamamını değiştirmek durumunda kalırlar. Çünkü dinin Din derken Allah tarafından indirilmiş ve tahliye uğramamış hayat nizamından, iman nizamından bahsedilmiş. Din bize hayatın ne olduğunu da söylüyor, ölümün ne olduğunu da söylüyor. Niçin dünyaya gelip hayat sürdüğümüzü de anlatıyor ve bu hayat sürecimiz içerisinde nasıl davranmamız, nasıl imanmamız gerektiğini hayatımızı hangi esaslara göre tanzim etmemiz gerektiğini anlatıyor ve arkasından ölümden sonra ne olacaklarını da bize anlatıyor. Ne olacaklarını da bize anlatıyor. Ve İslam kadar hayata dair ilkeler, hükümler, esaslar koyduğu kadar ölüm ve ölümden sonrası ile alakalı aydınlatıcı, gerçek ve son derece akli ve aynı zamanda bilhassa da iman ettikten sonra kolaylıkla anlaşılabilecek, iman edilebilecek şeylerden bahsettiği görülecektir. Onlar bütün bunları söylerken diyor Cenab-ı Allah yani biz ölürüz, diriliriz ve bizi ancak zaman telef eder, helak eder, eder, bitirir. Kur'an-ı Kerim bunlara çok açık bir şekilde söylüyor onların buna dair bilgileri yoktur bakın aziz kardeşlerim günümüz insanının adeta prestij ettiği hatta yerine göre tapınmak noktasına kadar getirip yücelttiği şey nedir Bilim dedikleri şeydir. Kur'an-ı Kerim de onlara diyor ki onların bu konuda bildikleri bir şey yok. Buna dair gerçek bilgileri yok. Gerçekten onları telef eden hayat mıdır? Ne mutlu, ne hayat, zaman mıdır yani? E o zaman bebeklerin ölümünü, genç yaşta insanların ölümünü nasıl izah edeceğiz? müsah yok onların mantığına göre. Kur'an diyor ki onlar bütün bu söylediklerini bilgiye dayanarak söylemiyorlar. Bunları bilerek söyledik bunlar bilerek söyledikleri şeyler değildir. Bu konuda onların bildikleri şey cehaletle ibarettir. İnhum illa yazunnun onlar ancak zanda bulunurlar. Zan iki türlüdür. Bir takım delil ve belgelerden hareket edersiniz ve sizde yüzde yüz olmamakla birlikte ağırlıklı bir kanaat oluşur. Delile dayanan bu zan makul bir zandır. Elverir ki delillerden doğru hareket edilsin, doğru sonuçlar çıkarılır. Bu zan makbuldür. Ve hayatın, hayatımızdaki birçok husus, şeriatın birçok hükmü bu tür zamlarla sabittir. Ona göre de hükümlerini alırlar, konuyla alakalı daha etraflı bilgi edinmek isteyenler fukuh ile ilgili başlara bakabilirler. Onların diyor bu konuda bilgileri yok. Onlar ancak zannederler. Burada kastedilen az önce söylediğim türden bir zan değildir. Onlar ancak zannederler. Yani hiçbir delile bağlı olmaksızın bir takım şeyler söylüyorlar. Delilim de bunu söylerken dediğiniz zaman şudur diyemiyorlar. Deseler bile der hal ona karşı bir itiraz ileri sürdüğünüz zaman. Orada tıkanır kalırlar. Hayat dediğimiz şey bizim dünya hayatımızdır. Nemut ve Nehya. Efendim biz ahiret hayatı vardır dediğimiz zaman kimileri kalkar der ki e oradan kimse mi geldi? Aynı şey sana da sorulur. Söylenebilir. Oradan birileri gelip hadi hayat yoktur diye mi söyledi? Kim söyledi bunu? Hayat olmadığını, bu dünya hayatının ötesinde hayat olmadığını kim söyleyebilir? Kim söyledi neye dayanarak söyleyebilir? Söyleyebilmek için bir dayanağının olması lazım. Bir müminin Kur'an ve sünnetten delilleri dışında ahiretin zorunluluğunu kabul etmemiz gerektiğini bir takım vakalardan, delillerden hareketle söylüyoruz. İnsan fıtratından insanın hayata bakışından doğru çalışan, selim çalışan fıtkattan bahsediyoruz. Doğru bir insan daima adaletten yana ve zulmün karşısındadır. Daima herkesin hak ettiğini almasını ister. Ve buna benzer bir takım isteklerimiz, arzularımız Dileklerimiz var. Peki bu doğru istek arzu ve dileklerimizin hepsi gerçekleşiyor mu? mu? Mesela her zalim hak ettiği şekilde adil bir şekilde cezasını buluyor mu? Her hak sahibi alması gerektiği gibi hakkını alabiliyor mu? Yani... Dünyada gerçekten hakkın ve adaletin yerini bulduğunu söyleyebileceğimiz yerler, hamler, alanlar son derece azdır. Eğer ölümden sonra diriliş yoksa, hak ve adalet hiçbir zaman yerini bulamayacaktır demektir. O zaman, Herkes şu zihniyete sahip olur. Madem yaptığım yanımda kalacak. Niçin adaletli olayım? Eğer adalet menfaatı meyse eyvallah. Ama adalet hakka riayet benim şu dünya hayatındaki menfaatime kısa vadeli menfaatlerime bağdaşmıyorsa o zaman zulmetmekte bir sakınca yoktur. Zülmetim. Bu sadece insanın fıtratı bile ve bu vakaya karşısındaki insanın fıtri duruşu bile mutlaka bir hesabın, kitabın ve yapılan amellerin karşılıklarının verilmesi gerekir diye düşünür. Nitekim Peygamber hazretül boynuzlu koçtan boynuzsuz koyunun hakkını alacağından bahseder. Bunu istersek temsili kabul edebiliriz. İstersek koyunlara, koçlara varıncaya kadar adalet uygulanacaktır anlamında kabul edebiliriz. Fark etmez netice itibariyle en azından insanlar arasında mutlak adaletin gerçekleşeceği bir gün gelecektir. Bir diğer husus daha var. Dünyada hukuk, şeriat da böyledir. Şeriat, namaz kılana dünyada bir mükafat vaat etmiyor. Yani İslam hukukunda namaz kılıyorsun diye sana bu kadar mükafat diye bir şey yok. Şeriatın istediği emir ve buyrukları yerine getirene şeriat bir ödül vermiyor dünyada. Ahirette bu necrü alacaksın diyor. Ama insanların birbirlerine karşı olan ilişkilerini şer'i ölçülere göre adaletli bir şekilde uygulamak yolunu gösteriyor. Ve bunu insanlardan istiyor. Netice itibariyle sırf dünyada insanların adil ve zalim oluşlarının iyi ve kötü oluşlarının dahi karşılığı tam verilmezken ne olur o zaman bu fıtrat, herkesin hak ettiğini alacağı bir dünya tasavvuru ortaya çıkar. İslam diyor ki, senin arzu ettiğin bu tasavvur ahirettir. Ve bu ahirette bunlar olacağına göre şu dünyada aman kimsenin hakkıyla öbür dünyaya geçmek, Öleceksin ve dirileceksin. Öleceksin, çürüyeceksin ve her şey bitecek. Bitmiyor. Bitmiyor. Öyle ki kafir, inkarın ve zulmün cezasını göreceği vakit, diğer canlıların toprak olun emriyle toprak olacaklarını göreceğinde kafir, keşke ben de toprak olabilseydim diyecek. Adalet bu kadar ileri ve hassas terazilerle gerçekleştirilir. Konuyla alakalı olarak ahiretin zorunluluğunu sadece buradan hareketle şimdi söyledik. Yoksa Kur'an-ı Kerim ahiretin sübutunu ve zaruretini birçok yerde çok çeşitli delillerle izah ediyor. Konumuz o anda ode olmadığı için sırf bu ayet-i kerime çerçevesinde materyalizmin insanı getirdiği ve ahirete iman etmeyişin dolayısıyla doğru dinin hükümlerini kabul etmeyişin insanlığa maliyeti gerçekten çok yüksek olur sağlıklı bir şekilde günümüzde cereyan eden zulümlerin hayasızlıkların, gaddarlıkların sömürülerin adaletsiz uygulamaların bencilliklerin hatta ve hatta çevremizi ve tabiatı tahrip etmenin en büyük sebebi insanın kendisini merkeze alması ve menfaatini ilahlaştıracak kadar zıvanadan çıkmış olmasıdır. İnsanlar üstelik bunu yaparken çok güçlü muktedir ve en önemlisi bütün güçlerinin temelinde bilgi yaptığını, ilim yaptığını söylerler. Oysa en güzel ve idrak edilmesi belki en kolay hakikatleri idrak edemedikleri için bilgisizliğin üzerine hayatlarını inşa ederler. Ve onların bütün bilgi diye ileri sürdükleri aslında temelsiz, kritersiz esassız zanlardan öteye gitmemektedir. İşte bu konumda olan, bu evsafta olan kimselere diyor ki Cenab-ı Allah 25. ayet-i kerimede Ve izzâ tutla aleyhim âyâtunâ beyyinâti Bizim ayetlerimiz kendilerine gayet açık, anlaşılır, net. Muhtevasıyla ve maksadıyla besbelli bir vaziyette okunduğu zaman "Mekane hujjetum illa en kalu mekan hujjetum illa en kalu etubu abainena in kuntum sadik" Onların ileri sürebildikleri bütün delil ancak ey bizi ahiretten diriltileceğimizi, amellerimizin karşılığı karşılığını, orada göreceğimizi söyleyenler. O zaman bizim atalarımızı getirin. Eğer bu iddialarında doğum, doğru söylüyor doğru söylüyorsanız. cenab Allah'ın buradaki delillendirmelerine bakınız. Dedik ya biz ölüyoruz diriliyoruz diyorlar. Halbuki ne ölümü izah edebiliyorlar, ne dirilişi izah edebiliyorlar, ne de bunları kimin var ettiğini kabul ediyorlar. Hani sizin ilahınız kendi hevanızdı, hevanız bu konuda ne diyebilir? Hiçbir şey diyelim. Yur ki Cenab-ı Allah işte burada atalarımızı getirin dedikten sonra Cenab-ı Allah söylüyor onlara. Kulillahu de ki Allah'tır. Sizi dirilten, size hayat veren. Kulillahu yuhyikum. Önce size hayat verir. Summa yumitukum. Sonra sizi öldürür. Summa yecma'ukum ila yevmil kıyameti la raybe. Sonra hepinizi gerçekleşeceği hususunda şüphe bulunmayan kıyamet gününde bir araya getirecektir. Niye bir araya getirecektir? Yani herkes netice itibariyle ya cennete ya cehenneme gidecek hesaba çekilecektir. Bir de karşılıklı olarak alacak verecekli olanlar var. Hak hukuk manasında. Onun için bir araya geleceklerdir. Bu da bir diğer sebep tabii bir araya gelişlerinin. Bugünün gerçekleşeceğinde şüphe yok. Kur'an-ı Kerim bazı hakikatleri bir takım hakikat ve önermelere inşa eder. Nitekim mantık da bunu yapar. Diyor ki kuran Kerim burada esas önermesi burada ifade edindeyse قُلِ اللّٰهُ يحيكم. O halde burada insanoğlu kendisinin nasıl hayat, kendisine nasıl hayat verildiğini düşünmek, bilmek ve anlamakla işe başlamak zorundadır. Eğer biz hayatımız üzerinde gerektiği gibi yoğunlaşarak doğru bir şekilde tefekkür edecek olursak, cansız bir varlık olarak babamızın sulbünden annemizin karnına geçerek aşamadan aşamaya ruhumuzun ve bedenimizin gelişme gösterdiğini vakti gelince doğduğumuzu Vakti gelince peyder pey artık süreç içerisinde büyüyüp geliştiğimizi, yani bu hayat sürecimizi, canlı değilken canlanma sürecimizi, hayata sahip olma, biyolojik manada canlanma ile hayat arasında belki fark vardır. O ayrı bir konudur. Bu süreçte biz aşamadan aşamaya geçtik. Ve bu hayat buluşumuzda ne bizim ne başkasının ciddi bir müdahalesi vardır. Ama biz insanlar bunu her birimiz ayrı ayrı yaşadığımız için bildiğimiz halde bu işin anlamı ve azameti üzerinde bir türlü durmak istemiyoruz veya durmak gereği gibi durmak hatırımıza gelmiyor annesinin karnındaki bir yavrunun şu kadar haftalıktan itibaren kalp atışlarının aletler ve aygıtlarla dahi olsa hissedilmeye başlanması, ağzalarının teşekkür etmeye başlaması, günbegün gün gösterdiği anne karnında gösterdiği gelişmeler, bunun neticesinde annenin gerek psikolojisinde gerek bünyesinde meydana gelen değişiklikler ve bunların hepsinin o anne karnındaki ceninin gelişmesiyle uygun olduğu Öyle ki bütün bebeklerde diyelim çoğullukla görülen e, hallerin dışında bir şey görülecek olursa Bebeğin veya annenin hayatı ile alakalı bir takım alarmlar verildiği hususunu mu biliyoruz? Bunun böyle olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Peki bunlar nereden oluyor? Nereden oluyor? Kim ne derse desin. Her bir cenin kendi kendisini var ediyor kimse diyemez. Bu mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz. Her bir cenin kendi gelişmesini kendisi belirliyor. Veya efendime söyleyeyim anne yapısındaki terkibi bilmem ne falan. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey her canin kendi kendisini diyelim ki inşa ettiğini bir an için kabul edelim. Hemen hemen bütün hamilelikler ve doğumlar için doğru ve sağlıklı bir doğum veya bir gelişim için yasalar gibi kesin, tabiat yasaları gibi kesin hükümler var, değerler var. Bunlar bozulursa dengesizlik olur, hastalık olur, doğum tehlikesi olur, çocuğun anne karnında ölme tehlikesi olur vesaire vesaire O zaman eğer her cenin kendi hayatını bir an için varsayalım, kendi hayatının gelişmesini kendisi belirleyecek olsa o zaman her bir ceninin durumuna göre, ayrı bir yasaya göre, ayrı bir süreç içerisinde gelişmesi ve doğması gerekiyor. Böyle bir tutarlılık, böyle bir nizam ve intizam olmazdı. Burada hayat verme, ölümden sonra dirilişin Kur'an-ı Kerim tarafından birinci delili olarak gösteriliyor bu ayet-i kerimde. Kulillahu اللّٰهُ يُحْي۪يكُمْ ثُمَّ Ölümün de tek bir yasası vardır. Yani ölüm sebeplerinden Yani ölüm sebeplerinden bahsetmiyorum. Hiç kimsenin ne zaman öleceğini bileme işimiz. Ne zaman, nerede, kaç yaşında, hangi vakitte, günün hangi saatinde. Ben biliyorum kendiminkini en azından diyebilen gelsin beri. Böyle bir şey yok. Onu bilme işimiz bile Zaten yaratma hadisesinin de nasıl tecelli ettiğini bilmiyoruz ki. Yaratma hadisesi büyük ölçüde somuttur. Ama hayat vermek ve öldürmek kadar ifade ise somutlaştırılamayacak hiçbir şey yok. Çünkü biz sadece emarelerle görüyoruz. Hayatın kendisini ve ölümün kendisini göremeyiz. Doğru Kimse bize, hemen söyleyeyim, atalarımız gelip bize durumu bildirmedi. Fakat biz bunları biliyoruz. Nasıl biliyoruz? İtekim Cahiliye döneminin en güçlü hatiplerinden birisi olarak anlatılan Usbin Saide de buna hayret ediyor. Bilmiyorum diyor. Bu insanlar gittikleri yerde Gittikleri yeri beğendiler mi de mi kaldılar yoksa birileri onu onları orada bıraktı, uyuya mı kaldılar? Baya kemalin sessiz gemisi de aynı muhtevayı işliyor. Bir çok giden memnunki yerinden çok seneler geçti dümen yok seferinden. Ne Demek ki bakış çok önemlidir. İnkara eğilimli olan bakış ölümü, ölümden sonra hayatın olmayacağına delil gösteriyor. Peki o zaman hayat neyin delilidir sana göre? Ölümden sonra dünyada bile hayat yokken olmadık ve umurmadık bir zamanda veya belli yasalar çerçevesinde. Yaratılmasına ne demeli? Hadi ölümden sonrasını ölümle inkar ettik. Hayattan sonrasını ne yapacağız? Ve bir noktadan itibaren olmayan hayatın başlamasını ne ile izah edeceğiz? Seçinab Allah burada bunu söylüyor. Kulillahu yuhiyikum de ki size hayat veren Allah'tır. Thumma yumiyetukum Sonra vakti gelince herkesin vadesi gelince ölür, sizi öldürür, sizi o öldürür. Az önce biz ölümü ve hayatı izah edemeyiz diyoruz ya. Niçin izah edemiyoruz? Çünkü bunu doğrudan ve bütün her şeyi yarattığı gibi, bunlar Allah'ın yaratması yok. Allah'ın nasıl yarattığını, bunun keyfiyetini. Hiçbir şekilde anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için zaten Cenab-ı Allah bir işi bir işin olmasını istediği zaman ona ol der o da oluverir. Buyuruyor. Ol der oluverir. Buyruk hem kudretini Cenab-ı Allah'ın kudretini tekvinini, mukadderatını vesairesini ifade ediyor. Hem de bizim aynı zamanda Ol emriyle olmanın, var olmanın gerçekleşme keyfiyetini idrak edemeyeceğimizi de izah Çünkü ol ile onu verir, arasındaki oluş mesafesi zaman olarak bize göre bunun nasıl gerçekleştiğini idrak etmemize imkan yok. Süreci bazı yerlerde gözlemleyebiliriz. Sürecin baş gözlemlenmesi başka bir şeydir onun mahiyetin ve keyfiyetinin nasıl olduğunun özellikle zahir olmayan, görünürde olmayan hallerinin nasıl olduğunun tespit edilebilmesi ayrı bir şeydir. Birincisi mümkün olsa bile diğeri mümkün değildir. ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَى Yani sizi öldürecek, vakti gelince diriltecek, Ondan sonra o diriltildikten sonra da kıyamet gününde hesaba çekilmeniz ve oradan kim nereye giderse gidecekse gideceği yerin hükmünün kendisine verilme, hakkında verilmesi için sizi o günde toplayacak. La raibe fi. O günde hiçbir şüphe yoktur gerçekleşiş üzerinde. Ama velakin nasi la İnsanların çoğu bunu bilmezler. İlmin bir şubesi de bilinenlerden hareketle bilinmeyen şeylere ulaşmaktır. İşte burada ayet kerime adeta bize bunun bir örneğini veriyor. Hayatta değildiniz önce. Allah size hayat verdi. Zamanı gelince sizi öldürdü. Sonra kıyamet günü gelecek, sizi bir araya getirecek, dirilterek bir araya getirecek. O şüphesiz gerçekleşeceğinde, şüphe olmayan o günde. Fakat insanların çoğu bu bilinen hakikatlerden hareketle en az onlar kadar hak ve gerçek olan kıyamet gününün gerçekleşeceği sonucuna bir türlü ulaşamıyorlar. Niçin? Çünkü çoğunluğu bilgisizdir. Günümüz bilgi çağıdır. Şu çağıdır, bu çağıdır diyerek bilimi yüceltenler. Bilim gerçekten Allahü Teala'nın insana en büyük lütfu ve sahip olunması için adeta insanı yönlendirdiği en büyük hedeflerden birisidir. Düşünün ki dinimizin ilk emri yaratan Rabbinin adıyla okudur. İslam'ın ilk emri okudur demek bazen yanlış anlaşılabiliyor veya yetersiz kısır anlaşılabiliyor. İslam'ın ilk emri oku değildir. Yaratan Rabbinin adıyla okudur. Yani şu kainatın bir yaratıcısı olduğunu bilerek okudur. Demektir. Senin okuman ve bilgi edinmen seni yaratan Rabbine ulaştırabilmeli, onu unutturmamalı anlamındadır. Onun için Cenab-ı Allah bundan sonra bir gerçeğe daha işaret ediyor. Hani sen hevanı ilahın edinmiştin ya hani beni helak eden ölümdür, zamandır daha doğrusu demiştin ya şimdi söyle bakayım diyor. Sana hayat veren, seni öldüren Kıyamet gününde seni bir araya getirecek olan Allah'tır. Bunu bir an için sana hatırlatmadığımızı varsaysak bile şu gerçekleri değerlendir diyor Cenab-ı Allah. Estaizmillah. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ard Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. İsim cümlesinde yüklemin Arapçada başa alınması ki burada yüklem Allah'tır. Başa alınması yalnız ve yalnız münhasıran anlamını verir. Anlamlarından birisi bu. Vurgudur yani. Göklerin ve yerin mülkü yalnız münhasıran Allah'ındır. Kimsenin onların mülkünde ortağı yoktur. O halde İnsana Cenab-ı Allah kendine gel diyor. Senin ilahın edindiğin hevan var ya, sen de hevan da Allah'ın mahlukusun ve Allah'ın mülküsün. Dolayısıyla sakın ha hayvanı çizmeden yukarı çıkarttırma. Her bir şey olması gereken yerde olsun. Bizim hevamız şeriatın hududu içerisinde bir şeyler isteyebilir, arzu edebilir, sevebilir, nefret edebilir. Şeriatın içerisinde. Fakat şeriatı aşarak şeriat koyucu haline getirilirse ilah edilmiş olur. Onun koyduğu şeriate boyun eğersem hiçbir sınır tanımadan o ne diyorsa evet onun dediğini kabul ediyorum. O da benim ağzıma bal sürmek için benim nefsimin hoşuna ne gidiyorsa, neyi hoş karşılıyorsan haydi onun peşinden git hiçbir hadd ve tanıma dediği zaman ister farkında olayım ister olmayayım, ister kabul edeyim ister kabul etmeyeyim Maazallah hevamı ilah edinmiş olur. İşte onun için Cenab-ı Allah diyor ki yapmayın bunu. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah'ındır. O halde biz de göklerin ve yerin ve özellikle tabii aidiyetimiz yerdir. Yerin bir parçasıyız. Yerde yaşayan vahalluklarız. Allah'ın kullarıyız. Ve biz onun mülküyüz. Onun mülküyüz. Onun mülkü olarak Cenab-ı Allah bize değer vermiş. Bize ifade yerindeyse özel bir nizamname vermiş. Resullerini göndermiş. Ellerine vermiş olduğu o nizamname yani şeriate göre nasıl yaşayacağımızı onların rehberliğinde öğretmiş. Böylelikle bugünkü dersimizin başından bu yana bahsettiğimiz olumlu olumsuz pardon hal ve hareketler neticesinde insan ile ilgili böyle olumsuzluklara gark olanların kötü değerlendirildiğini dikkate alarak o zaman madem göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ben de göklerin ve yerin dışında olmadığıma göre ben de Allah'ın o halde Allah gökler ve yer için Nizam tayin ettiğin şey olduğuna göre beni düzensiz, nizamsız, intizamsız, kuralsız, hukuksuz, değersiz yani bir takım yargı değerleri olmadan var etmiş, yaratmış olamaz. Çünkü herkes, her mülk sahibi kendi mülkünde Belli kurallara göre tasarruf eder. O kurallar onun mülkünü korumaya ve devam ettirmeye elverişli değilse mülkünü kaybeder. Cenab-ı Allah mülkünü kaybetmek diye bir şey mevzu bahis değildir. Ama Cenab-ı Allah'ın mülkü için koyduğu kurallara ayet etmeyenlerin kendileri kaybeder. Kendileri kaybeder. O halde biz Allah'ımız ve O'na döneceğiz diyoruz biz. Allah'a aidiz. Allah'ın mülküyüz. O halde Allah kendi mülkünde nasıl tasarruf etmiştir? Bize şeriat gönder. Onun mülkü olarak biz bizimle ilgili olan kısmını söylüyoruz? Bize rasuller göndermiş, rasullerle rasullere indirdiği kitaplarıyla nasıl yaşayacağımızı, hangi kural ve hükümlere göre inancımızı, hayatımızı, ahlakımızı, ilişkilerimizi şekillendirebileceğimizi ne yapmıştır bize göstermiştir. Ve ey benim mülkümün bir parçası olan kumların kainatla ahenkli bir hayatınızın olabilmesi dünyada mutlu, ahirette mutlu olabilmeniz için riayet etmeniz halinde kainata zarar vermek şöyle dursun, kainatın size karşı durması şöyle dursun aksine Sürekli olarak sizin yanınızda yer alacağını bilerek benim mülkümün bir parçası olarak sizin için koymuş olduğum nizama uygun hareket ediyor. Çünkü bakıyoruz ki gökler ve yer yani insan dışındaki diğer mahluklar Allah'ın kendileri için koymuş olduğu yasalara göre hareket ediyorlar ve hiçbir plan ve hiçbir turist ve dengesizlik ve tutarsızlık olmadan varlıkları devam edip gidiyor. İnsanın da hayatında ahengin, rahatın, huzurun olması için onlar için mecburi olan şeriatın ama bizim için tercihimize bağlı olan Allah-u Teala'nın bizi imkan etmesi neticesinde tercihimize bağlı olan o şeriatının bilinmesi, kabul edilmesi ve hayata geçirilmesi icap ediyor ki kainat Cenab-ı Allah'ın kevni şeriatine tabi olduğu gibi biz de aynı Rabbin münezzel şeriatine tabi olarak kainat ile aramızda bir çelişki değil aksine bir ahenk bir uyum gerçekleşiyor. Böyle hareket edenler mutlu. Ama velem taqumu's saatu yevme Fakat kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batılcılar, batıl peşinde olanlar, yani az önce bahsettiğimiz gibi dünya hayatında Allah'ın indirmiş olduğu şeriat'a uymayarak batılın peşinden koşanlar batıl ideolojilerin, batıl sistemlerin, batıl rejimlerin arkasından gidenler hüsrana uğrayacaklardır. Zarar edeceklerdir İşte o vakit Cenab-ı Allah o hüsrana uğrama sahnelerinden bir sahneyi bize canlandırıyor, anlatıyor. 28. ayet kelimesi Ve teraz Kulle ümmetin jahsiya. Sen o vakit o gün her bir ümmeti diz çökmüş olarak göreceksin. Diz çökmüş olarak. Allah'ın azameti, vereceği hükm'e teslimiyet, boyun eğmenin alameti olarak. Ve bunu lehinde veya aleyhinde çaresiz beklemenin bir belirtisi veya göstergesi olarak her bir ümmet o mahşerde diz çökmüş olacak. Rabbin kolaylaştırsın inşallah. Kullu ümmetin tud'a ila kitabıha. Ne müthiş bir şey. Her bir ümmet dünya hayatındayken tabi olduğu kitabına davet edilecektir. Adam Sinitin kapitalizmin ruhunu teşkil eden kitabına kitabına uyanlar o kitaba davet edilecek. Avenin bir zamanlar Karl zamanlar zamanla çeşitli revizyonlardan geçmiş olsa bile ha, Marksizme uyanlar o kitaba davet olunacak. Condor, insan işte. İnsanlık ilmi haline tabi olanlar, pozitivizmin ilmi haline tabi olanlar onun arkasından Kim kimin arkasından dünyada gitmişse, kim dünyada kimin kitabından arkasından gitmişse, ahirette haydi o kitabın sahibi, eğer o da yazılanları savunan ve ona davet eden birisi ise o kitabın arkasına takılın ve o kitabın sahibinin arkasından gidin diyecek. Allah. Bir diğer anlamı ise küllü ümmetinden kasıt her bir ümmetin her bir ferdidir. Kitabından da kasıt herkes kendisine verilecek amel defterine göre yürüyecektir. Çok değişen bir şey yok. Çünkü dünya hayatında siz hangi kitabı esas kabul etmişseniz hayatınızı o kitaba göre düzenlemişsiniz. Amel defterleriniz de ona göre şekillenmiş. Yazılır, kaydedilir. O halde kimin arkasından hangi kitabı takip edeceğimiz hususunda da çok basiretli ve doğru karar vermek zorunda. Mümin sözüyle, diliyle, hal ve hareketleriyle hem şahitlik eder hem şahit tutar kendisi hakkında. Mümin Resulullah'ın izinden giderek, Kur'an-ı Kerim'in istediği gibi hayatı tanzim etmenin mücadelesini vererek başkalarını Resul'ün önderliğinde Allah'ın indirdiği kitaba göre hayatını iman edip tanzim ettiğinin şahitliğini yapar ve başkaları da sevsinler, sevmesinler, kabul etsinler veya etmesinler bir şekilde ona şahitlik edeceklerdir. Şahitlik ederler. Dolayısıyla mümin kimseler de diğerleri gibi kitaplarına ve önderlerine çağrılacak. toplarımı ve önderlerime çağıracak. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve diğer enbiya-i kerramın risal- usul-i izamın hayattayken ve şeriatleri geçerliyken onların şeriatlerine tabi olanlar da o resullerin peşinden gideceklerdir. Biz hayatımızda tercihimizi Allah'ın lütfuyla, yardımıyla akidemizin tercihini, hayatımızın tercihini Resulullah'tan ve ona indirilen Kur'an-ı Kerim'den yana yaptık. Onun için hayatımızı da bu imanımızın şahidi kılmayı Gereklerini yerine getirerek bu şahitliği ortaya koymalıyız. Çünkü ahirette biz o zorlu halde zorlu zamanda haydi her ümmet dünyadayken inandığı ve hayatını kendisine göre tanzim ettiği kitabının arkasından gitsin kitabına çağrılacak Kur'an'a iman edenler geliniz, Tevrat'a iman edenler geliniz İncile iman edenler geliniz. Musa'nın peşinden, İsa'nın peşinden, Muhammed'in peşinden hepsine Allah ve selam olsun. Ve diğerlerin peşinden gidenler de. Bunların dışında kalan gerçekte her birisi ifade edilendeyse şeytanın farklı şubeleri ve borazanları olan türlü ideolojiler, rejimler, sistemler kitapları vardır. Onların da ideolojileri vardır, bu, bu ideolojileri şekillendiren bir veya birden çok kitapları vardır. Onların peşinden gidecekler. Ve bunların neticesinde herkes zaten o ideolojiye, o inanca göre hayatını tanzim etmiş olacağından amel defterleri de onların amellerine göre tanzim edilmiş olacaktır. Yani e, müfessirlerin farklı şekillerde mütalaa etmiş olmaları aslında Allah-u Halem görebildiğimiz kadarıyla Aynı kapıya çıkar. Netice itibariyle dünya hayatında yaptıklarımızı ahirette göreceğiz. Sözlerimizin başında bugün derste demiştik ya dünyada yaptıklarımız ne olacak? İşte böyle olacak. Ahirette karşımıza çıkacak. O zaman hak da yerini bulacak, adalet yerini bulacak. Mükafatlandırılmayı hak edenlere Cenab-ı Allah hücfüyle mükafatlarını verecektir. Cezalandırmayı hak edenlere de cezalandırılmayı hak edenlere de Cenab-ı Allah adaletiyle ceza verecektir. اليوم tüccavne me kuntum te'ameli. <gülüyor> Allah'u Allah. Bugün dünyada iken ne işliyor idiyseniz onun karşılığı size verilecektir. Ceza Türkçedeki manasıyla hep olumsuz yani ağır müeyyide anlamında değildir. Ceza karşılık demek. Ennasu mecziyuna bi a'malihim. İn hayran fe hayrun ve in şerran Yani insanlar amelleriyle karşılık göreceklerdir. Mecziyun ceza göreceklerdir. Yani ceza dent amellerine denk neyse onu göreceklerdir. Hayır yapmışlarsa hayır zaten devamı bunu açıklıyor. Hayır yapmışlarsa hayır göreceklerdir. Şer yapmışlarsa şer görecektir. göreceklerdir. Cenab-ı Allah'tan bizlere hayatımız boyunca hayır işlemek emelinde arzusunda ve Cenab-ı Allah'ın lütfuyla da bunu gerçekleştirebilmek imkanına sahip olarak yaşatmasını kılmasını niyaz ederiz. Biz diyoruz ki la havle ve la kuvvete illa billah. Buna yuma ediyoruz. Yani her şeye rağmen bizim iyilik yapabilmemiz de Allah'ın yardımıyladır. Kötülükten kendimizi uzak tutmamız da Allah'ın yardımıyladır. Ve innel biz ona aidiz ve yalnız O'na döneceğiz. Rabbim huzuruna hesabını yüz, ak, yüz akıyla verebilecek şekilde dönmeyi, varmayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mükerrem bir ferdi olarak O'na iman edenler Zimrül ile birlikte haşetmeyi, haşedilmeyi nasıl görmüyor şarkısı. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mustafidin. Elhamdülillahi rabbil alamin.